Ey Rabbim Kekik kokulu dağlara silahlarla tevhidini kazıdık Ey Rabbim Mazlumların öfkesini omuzlarımıza alıp dağlara çıktık Ey Rabbim Kekik kokulu dağlara silahlarla tevhidini kazıdık Ey Rabbim Mazlumların öfkesini omuzlarımıza alıp dağlara çıktık. Ey, ey Rabbim, tevhidini yücetmeye andıştık. Ey Rabbim, davanın üstün kılmaya andıştık. Ey Rabbim, tevhidini yücetmeye andıştık. Ey Rabbim davanı üstün kılmayan diştik ey rabbim zalimlerin dansını yeryüzünde yüzünde bitirmek için ey rabbim köpeklerin seslerini inlerinde sindirmek için ey rabbim ismini cenlerden ve telarad durmak için ey rabbim Kanımızla, canımızla diştik. Ey Rabbim, zalimlerin davasını yeryüzünde bitirmek için. Ey Rabbim, köpeklerin seslerini inlerinde sindirmek için. Ey Rabbim, ismini yücelerden ötelere duyurmak için. Ey Rabbim. Kanımızla, canımızla amd Ey Rabbim, tevhidini yücetmeye amd Ey Rabbim, dağın üstün kılmaya amd Ey Rabbim, tevhidini yücetmeye amd Ey Rabbim. Davanın üstün kılmaya an diştik.